أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين استكبروا للذين استضعفوا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 وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنَّكْفُرَ أن بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا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 ve ona eşler koşmamızı bize emrediyordunuz derler. Azabı gördükleri zamanda pişmanlıklarını içlerinde gizlerler. Biz de inkar edenlerin boyunlarına zincir halkalar takarız. Onlar ancak yaptıklarının cezasını görürler. Ve mâ erselne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 Kul inna Rabbi yabsutu'r rizqa limen yasha'u ve yaqdiru ve lakinne nasi la ya'lamun Ey Muhammed beki şüphesiz ki benim Rabbim dilediği kimse için rızkı genişletir ve daraltır fakat insanların çoğu bunu bilmezler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 ve sizin mallarınız da çocuklarınızla bizim yanımızda size bir yakınlık sağlamaz. ancak iman edip salih amel işleyenler başka İşte onlar için Yaptıklarına karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içerisinde dirler. <gülüyor> Ayetlerimiz hakkında bize aciz bırakmak için uğraşanlara gelince. İşte onlar azab içerisinde hazır bulundurulacaklardır. ''Kul inne rabbi yabesutu rizqa limen yeşâ'u min ibâdihi ve yakadiru leh ve mâ enfaqatum min şeyin fe huve yuklifuhu ve huve khayrur <gülüyor> râzikîn.''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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلٰئِكَةِ اَهَا أُولَٓاءِ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ Allah, insanların hepsini kıyamet günü mahşerde toplar, sonra meleklere bunlar mı size tapıyorlardı der. قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون ملائكه seni tenzih ederiz bizim dostumuz sensin onlar değil doğrusu onlar cinlere tapıyorlardı Onların çoğu cinlere iman etmişlerdi derler. Vel yevme la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an ve la zarra. Ve نقول lillezina zalemu ve نقول lillezina zalemu zuqu azaban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 Qaloo مَا hâza illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kâna ya'budu ábāukum waqaloo ma hâza illa ifkum muhtarā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 Al-Jal hak ve ma ve ma De ki hak geldi artık batıl bir şey ortaya çıkaramaz ve geri de getiremez. قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَا اَضِلْنُ عَلَى نَفْسِي وَاِنْ اِهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي اِلَيَّ رَبِّي rabbi سَمِيعٌ قَرِيبٌ De ki, ben eğer saparsam ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulursam,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 Hiçbir kaçış yoktur ve onlar yakın bir yerde yakalanmışlardır. Ve yol alıp da onlara uzak bir <gülüyor> yerden bir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 الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء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 onu salacak olan yoktur. O çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ya, ay yehan nas udkuron Allahi alaykom. Hel min khaliqin gairullahi yarzukum min al ard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 Ya ay yehanes, inna vade Allahı hak, falat gırınkum, hayatı dünya, falat gırınkum, hayatı dünya, la yırınkum, bil Allahı Ey insanlar, şüphesiz ki.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 و الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلاد ميت فأحيينا به فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك نشور. gönderen Allah'dır.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 işte bütün bunları yapan Rabbiniz olan Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka taptıklarınızsa, bir çekirdek kabuğuna bile sahip olamazlar. İntedauhum la yesme'u dua'ekum ve lew sami'u mes tecaabu lekum ve yevmel qiyameti yekfurune bişirkikum ve la yunebbi'uke misslu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 nes siz entumul ila Allah wallahu jadid aziz ey insanlar siz allaha muhtaçsınız. allahsa mustagniydir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 اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُ الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى Ve وَاِلَى Allahil الْمَصِيرِ Hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse onu taşımaya bir başkasını çağırsa,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 وَلَا الظُّلُمَاتُ ولا النور ولا الظل ولا الحرور. gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık da bir değildir. Gölgeyle sıcaklık da bir değildir. وَمَا يَسْتَوِ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ Bunun gibi dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sense, Kâbe'lerde bulunan kimselere işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. İnne erselnâke bil hakki besîran ve nezîran ve in min ummetin illâ halâ fîhâ Şüphesiz ki biz seni hak ile bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Her ümmetten mutlaka bir uyarıcı gelip geçmiştir. Ve kâzibu kafad kâzib alâzîn min kablîhüm jaa'atuhu rusuluhu bil beyinat jaa'atuhu rusuluhu bil beyinat ve bil zubur ve bil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 Beni inkar etmek nasıl oldu? Alam tara an Allah azal min al-ı sema iman, bihi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 وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكُ اِنَّمَا اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ غَفورٌ İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da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 Vallahi, aühinaleyk min al-kitab, hu al-hak muddıqlı ma bine yadıhi. İnna Allaha bıgbadhi la khubir bacir. Muhammed, kitaptan sana vahyetti Mısir. Şey, Kendisinden öncekileri doğrulayıcı olan bir gerçektir. Şüphesiz ki Allah kullarından haberdardır, onları görmektedir. Tüm aorathna <gülüyor> al-kitāb al-lazīn astafīna min ʿibādīna fāminhum ẓalimul-līnafsīhi vāminhum muqtaṣid.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 Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Onların oradaki elbiseleri de ipektir. Wa al-hamdulillahi alladhi adhaba anal hazna inna rabbana laghafurun şekur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 <gülüyor> Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin kaybını bilir. Doğrusu o kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir. Hüvellezî cealekum khala'ife fil erdi.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 Eruni ma za khalaqu min al-ard am lahum shirku fi al-samawati am ataynahum kitaban fahum ala baynin min Ey Muhammed deki Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü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 o çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır. Ve ıqas mu bilallahi jehd a imanihim, la in jahahum niziru la ykonun ahdam ihdal umam, falam ma jahahum niziru ma zadehum illa nufura.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 Yasin. Vel-Kur'an'il Hakîm. İnneke lemine'l mursalîn. Alâ sırâtin mustakîm. Yâ Yasin, Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki ey Muhammed sen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 Ant olsun ki onların çoğu üzerine azap sözü hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler.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 وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا <يُبَصِرُون> Biz onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece onları bürüyüp örttük. Artık göremezler aleyhim onları korkutsan da korkutmasan da birdir inanmazlar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 her şeyi apaçık bir kitap olan levh-i mahfuz'da sayıp kaydetmişizdir. Vuddrib meselen mursalun Ey Muhammed sen onlara Antakya şehir halkını misal ver. Hani oraya peygamberler gelmişti. اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِ مُثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا فَقَالُوا اِنَّا اِلَيْكُمْ Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik de onların ikisini de yalanlamışlardı.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 قَالُوا مَا أَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ Antakya şihir halkıda siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahman olan Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz demişlerdi. "Oalu Rabbuna yâlemu inna ilaykum lamursalun, vma alayna illa al-bala mubin Peygamberler dediler ki, Rabbimiz biliyor ki. Biz size gönderilen peygamberleriz. Bize düşen sadece apaçık tebliğdir. O alu inna tayirna bikum la illem tentuhu lanarjuman nakum ve la yamassankum ve la yamassankum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 Bel tum kavm musrifun Peygamberler de sizin uğursuzluğunuz kendinizdedir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa vuruyorsunuz. Hayır. Siz aşırı giden bir kavimsiniz dediler.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 Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir. وَمَا <gülüyor> Bana ne oluyor da beni yaratana kulluk yapmıyorum? Oysa hepiniz yalnız ona döndürüleceksiniz. أَأَتْ تأخذ من دونه آلهة إيردن الرحمن بضر لا تغنى عني شفاعةهم إيردن الرحمن بضر لا تغنى عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون.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 Ve onlar beni kurtaramazlar. O zaman ben apaçık bir sapıklık içinde kalırım. Ben sizin Rabbinize imar ettim. Gelin beni dinleyin. قِيلَ دَخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ